Çıkkasıydı. Merhaba Kainat, bugün 30 Haziran Perşembe, yıl 2016, ay 6, gün 182, Hızır 56 1437, hicri Ramazan 25, 1432, Rumi Haziran 17 Yaprak Fırtınası Büyük Saatle Marif Takvimi Kes. Açık Radyo burası 94.9 açıkradio.com.tr ve Açık Gazete başladı. Ömer Madra Can Tombil ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Atelattin evet, bugün yok. Ee, çalış Açılıştaki parçamız Guerrero Del Amor Aşk Savaşçısı adlı şarkıydı. Bu... Duo... Gardabarranco'dan dinledik Nikaragua'lı bir diyor ikili evet. Katia Cardenal ve Salvador Cardenal kardeşlerden oluşuyor bir erkek bir kadın ve çok önemli Nikaragua ve Latin Amerika folk müziğine son 30 yıldan beri en az büyük bir katkıda bulunmuş ve çok büyük uluslararası dinleyici kitlesine de ulaşmış Guerrero Delamor'da savaşın e, aşkın savaşçısı diye e, söylenebilir, çevrilebilir. 1996'da da Ken Loach'un filminde İngiliz yönetmen Carlos Song filminde e, bu esin kaynağı olduğu da belirtiliyor. Yani kişisel mesajları evrensel gerçekler üzerinden aktarmak diye nitelendirilmiş Niye çaldığımızı Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabından öğrenmeye çalışalım. Aynalar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru. Sel yayıncı. Amerika Kıtası'na Demokrasi Ekmenin Kısa Tarihi. 1915'te Amerika Birleşik Devletleri Haiti'yi istila etti. Robert Lansing hükümet adına yaptığı açıklamada, vahşi yaşama yönelik doğuştan gelen eğiliminden, ve medeniyete yönelik fiziki yetersizliğinden ötürü kendini yönetme kapasitesine sahip olmadığını ifade etti ülkenin ve işgalciler orada 19 yıl kaldılar. Vatanseverlerin lideri Şalemain Peralt bir kapının üzerine çivilenerek çarmıha gerildi. Nikaragua'nın Somoza diktatörlüğüyle son bulan işgali 21 yıl sürerken, Trujillo'nun diktatörlüğüyle neticelenen Dominik Cumhuriyeti işgali 9 yıl sürdü. 1954 yılında Amerika Birleşik Devletleri serbest seçimlere ve diğer kötülüklere son veren bombardmanlar vasıtasıyla Guatemala'ya demokrasi getirme harekatını başlattı. 1964 yılında Brezilya'da serbest seçimlere ve diğer kötülüklere son veren generaller beyaz evden para, silah, petrol ve tebrik aldılar. Ve bunun benzeri bir durum Bolivya'da da yaşanınca oradaki bilge bir kişi şu sonuca varacaktı. Amerika Birleşik Devletleri'nin darbelere sahne olmayan yegane ülke olmasının sebebi orada Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'nin bulunmamasıdır. Bu çıkarım General Pinochet'in Henry Kissinger'ın verdiği alarma uyarak Şili'nin kendi halkının sorumsuzluğu yüzünden komünizme kaymasını engellemesiyle bir kez daha teyit edilmiş oldu. Bundan bir süre önce ya da bir süre sonra Amerika Birleşik Devletleri kendisine sadakat göstermeyen bir görevliyi yakalamak için 3 bin yoksul panamalının üzerine bombardıman düzenledi, halk tarafından seçilmiş bir devlet başkanının ülkesine dönüşünü engellemek için Santo Domingo'ya asker çıkardı, Nicaragua'nın Teksas üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ni işgal etmesini önlemek için Nicaragua'ya saldırmaktan başka çareleri kalmadı. O günlerde Küba onların uçaklarının, gemilerinin, bombalarının, paralı askerlerinin ve Washington'dan pedagojik misyonla yollanan milyon, milyonerlerinin sevecen ziyaretlerine çoktan ev sahipliği yapmıştı ancak domuzlar körfezinden öteye gidemediler.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 salıyor. Evet, tarihte bugün neler olduğuna da bakalım. 1520'de İspanya'daki konquistadorlar, fatihler Hernan Cortes'in öncülüğünde, liderliğinde Tenochtitlan'dan çıkış yolu buluyorlar ve böylece istila başlıyor. Büyük jenosit, soykırım ne derseniz deyin. Amerika kıtasının keşfi. 1905'te Albert Einstein e, hareket eden e, cisimlerin elektrodinamiği üzerine adlı makalesini yazıyor ve burada işte özel görecelik teorisi Annalen der Fizik dergisinde Fizik Tutanakları dergisinde eminanlıyor ve dünya tarihi, fizik tarihi değişiyor. Bugüne kadar da farklı bir şekilde bakmamıza yol açıyor. 1934'te bugünse Uzun Bıçaklar Gecesi. Adolf Hitler'in ne kadar siyasi muarızı, muarızı karşıtı varsa hepsini yok ettiği gece. 1934'te bu gece oluyor. Evet, günün. Dünün haberleri böyle, günün haberleri ise şöyle diye biz esas olarak tabi dünkü muazzam saldırıdan saldırının devamının yani belki akşam gerçekleşen on civarında başlayan Atatürk havalimanında. 42'ye çıkmış durumda. Üçlü, az, evet. üçlü bir, en az 42 kişi ve yüzlerce de yaralı var. 24'te 239 kişinin yaralı olduğundan bahsediliyor. 41'i yoğun bakımda 128 yaralı hastanelerde tedavi görmekte diye bir Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama var. Saldırılarda ölenlerin 37'sine kimliği belirlenmiş. 24 cenaze yakınlara teslim edilmiş. 3 canlı bombanın otopsisi yapılmış. Vücut bütünleri yokmuş bu canlı bombaların. ...ve yabancı uyrukta olabileceğini söylüyorlar... ...zaten gazetelerin bir kısmında ve internet sitelerinde... ...artık bu fotoğrafları da nasıl geldiklerine... ...ve bu saldırıyı nasıl gerçekleştirdiğine dair... de ...fotoğrafları görebilmek mümkün... ...ve havalimanı saldırısının ardından... ...bir günlük yasıyla ilan edilmiş... ...onu da hatırlatalım... ...son bir yıldaki bilançolar çıkarılıyor şimdi... Ee, ...orada da... E, ...yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini... ...sadece bir yıl içerisinde... E, ...ve binlerce kişinin yaralandığından bahsedilen... ...haberleri de aynı şekilde görebilmek mümkün... ...evet... Şimdi bununla ilgili çok önemli bazı açıklamalar var. Yani terör saldırıları karşısında oldukça çaresiz kalmış olan bir ülke manzarası çiziliyor. Cumhuriyet Gazetesi de bunu tespit etmiş zaten. Cihatçı otobanı diye nitelendirmiş bir manşetten. Türkiye Atatürk Havalimanı'ndaki güvenlik zafiyetini tartışa dursun. Dünya Türkiye'nin bu noktaya nasıl geldiğini konuşuyor diye. Belirtmişler Türkiye'nin uzmanlardan Avrupa'dan 7 bin kadar savaşçının Suriye ve Irak'a bu havalimanından geçtiği belirtiliyor. 7 bin. CNN yorumcusu Türkiye için cihatçı otobanı terimini kullanmış. Ben yani bu cumhuriyet gazetesine ait değil. CNN International'ın yorumcusu. Suriye'de ölen insan sayısı kaçtı? En son verilen rakamlara göre. 250 bin. 250 bin. 250 bin kişinin hayatını kaybeden bir savaşta 7 bin kişinin buradan geçmiş olması biraz az gibi geliyor bana. Rakam belki daha da yüksek olabilir diye düşünüyorum. Yani eğer karşılaştırma yapacaksa dünyanın diğer bölgelerinde de aynı şekilde bu saldırılar oldu. Evet. Ama hiçbir yani çok sayıda ön bilgi olmasına rağmen hiçbir tedbir istihbaratlardan bahsediyorsunuz. Evet. İstihbarattan. Yani çok. E, kaygı verici de bir halide var. Yani, var canım. Ya, yani şey olarak da düşünün bu saldırı olduktan sonra hayat normale döndü mü şu anda Atatürk Havalimanı'nda? Biraz da ondan da bahsederiz bugün içerisinde. Hemen döndü deniliyor. Hemen döndü deniliyor. Bütün kanlar yıkandı. Çukurlar dolduruldu ve turistik faaliyete geri dönüldü. Ama yani mesela e, yani Türkiye'de istihbaratla ilgili yani bu konuda e, birkaç önemli kaygı verici haber var onlardan Bahsedelim mesela güvenlikçi bir üç kişinin sıcağı rağmen giydikleri ceketten şüphelenerek polise bildirmiş. Rus uyruklu Çeçen Osman Vadimov. Vadimov yazıyorlar ama Vadimov olabilir diye düşünüyorum daha yaygın bir isim çünkü Vadim Vadimov Rusya'da. Belki bir ufak yağın harf hatası olabilir. Yani önce Kaleşnikov'la ateş açan sonra da patlayıcıları infilak ettiren canlı bombalardan birinin Rus uyruklu Çeçen Osman Vadimov ya da Vadimov olduğu iddia edilmiş. Doğan Haber Ajansı'ndan Çetin Aydın ve Arda Akın'ın haberi. Bu detaylar. Fakat şimdi şöyle şeyler var. İstihbarat 20 gün önce uyarmadı diye bir haber var. Peki o zaman nasıl oluyor? Yani CNN Türk canlı yayınında konuşan... Ankara temsilcisi Sande Fırat Atatürk Havalimanı'ndaki saldırıyla ilgili çarpıcı bir bilgiyi gündeme getirmiş. İstihbarat birimleri 20 gün önce havalimanına ışit saldırısı olabileceğine dair bilgileri ilgili birimlere göndermiş. Bu uyarı yazısında yer isimleriyle de yer isimleri arasında Atatürk Havalimanı'nın olup olmadığı sorulmuş. Hava hava havaalanına saldırı olabileceği istihbaratı 20 gündür. Haziran'ın ilk 10 günü içinde bir yazı ile bildirilmiş. Atatürk Havalimanı adı da net bir şekilde yer alıyor diyor. O zaman tabii insan biraz kaygıda duymuyor değil. Yani bu tip bilgiler açık olmadığı için insan da bilemiyor. Yani sürekli mesela şey de olabilir. insanın aklına geliyor. Yani ...bu tip istihbaratlar biraz önce söylediğiniz... ...Türkiye gibi bir ülkede zaten sağanak yağmur gibi... yağıyor da olabilir. Sürekli gelen... rutin şeylerden bir tanesi mi bu? Yoksa ekstra öneme sahip bir... ...herhangi bir ihbar mı? Onu bilemiyoruz. Çünkü neden? Diğer ihbarları da... ...aynı şekilde bilemiyoruz. Ama şöyle de düşünmek... ...mümkün. Yani... Mesela Atatürk Havalimanı'ndaki saldırıda ölen bir Tunuslu doktor de katılan oğlunun peşinde gelmiş. Yani onun da haberi var. Herkesin bazı bilgileri var bu işten. Nasıl yani? Tunus'taki özel radyo... Saldırıdan haberi vermemiş. Ha? Saldırıdan haberi vermemiş Tunuslu doktorun. Anlamadım. Tunuslu doktor oğlunun de katılan oğlunu kurtarmak için... İstanbul'a gelmiş. Yani böyle şeyler böyle bilgiler dolaşıyor. Yani başka var. yerden geçemez zaten Suriye'nin kuzeyine. Evet. Ama e, şu var. Yani Mozaik FM diye bir şey, özel bir radyo kanalı Tunuzda Bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin verdiği bilgiye dayandırılan haber, dayandırılan haberinde Tu General Bayut diye birisinin oğlunun Suriye'de Suriye'de işi de katılmakla suçlandığını bildirmiş. Oğlu Türkiye'de gözaltına alınmış. Bu genel. Evet. Şimdi Ajans France Press'in görüştüğü Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Başkanı da demiş ki Kasım ayından bu yana Bayud ailesiyle iletişimde olduğunu belirtmiş. Yani çok böyle ayrıntılı bir takım bilgiler var. Oğluyla ilgiliydi. Tam ne yaptığını bilmiyoruz ama önce Irak'a, sonra Suriye'ye gitti. En son Türkiye'de gözaltına alındı diyor. Hı hı. Bayut da oğlunun serbest bırakılmasını sağlamak için Türkiye'de bulunuyormuş mesela. Bu kendini patlatanlardan bir tanesi değil değil mi Bayut? Evet. gözaltından çıkıp böyle beylemeyim zaten kişi değil. Değil herhalde. Babası sadece onu bulmak için orada Bul bulunuyor ve bulunduğu hayatını mi? kaybediyor. Evet. Bayut'un Türkiye'ye oğluyla görüşüp onu IŞİD'den ayrılmak için ikna etme amacıyla geldiğini söylediğini aktarmış. Oğlu kız arkadaşıyla birlikte birkaç ay önce Suriye'de IŞİD'e katılmıştı diyor. Ben merak ettiğim şey şu Osman Vadinov Rus Çeçen sadıfa sonrasında Türkiye'ye gelen Çeçenlerin arasında bulunan bir kişi mi yani Türkiye'de uzun zamandır bulunan bir kişi mi hücresini o hücrelerin yapısını kuran kişilerden bir tanesi mi yoksa zaten bu Türkiye'yi geçiş güzergahı olarak kullanan işitin Çeçen uyruklu e, cihatçılarından bir tanesi mi bununla alakalı bilgiler henüz düşmüş değil, değil. Atatürk Havalimanı saldırganların 32 gün önce İstanbul'a gelmiş oldukları yolunda da bir haber var bayağı Fatih'te Horhor semtinde bir dairek kiralamışlar. Evet, böyle bir manşet atmış zaten Hürriyet gazetesi bugün Horhor hücresi, Horhor kuat diye mi diye. Pardon Habertürk. Habertürk Horhor hücresi diye. Yani çok 32 gün, bir aydan fazla bir süre önce hazırlık yapıyorlarmış. Çeçen uyruklu oldukları ileri sürülüyor 32 gün önce gelmişler işte Fatih'e gelmişler, bir emlakçı aracılığıyla Horhor'da bir binanın bir, birinci katını kiralamışlar. Rusya pasaportu göstermişler. Bir yıllık da kontrat yapmışlar. Yani e, Vatan Caddesi Alışveriş Merkezi önden geçilmişler. Yeraltı çöp konteynerine bazı eşyalarını bırakıp bir taksiyle gelmişler. Işte. Taksiyle de konuşulmuş zaten. Taksi şoförüyle de. Sadece Atatürk Havalimanı demişler. Aralarında bazen kavga da ettikleri ...gibi haberler var... ...yarınca beklemişler... Kendi ...hayır, de, komşuları... ...hor hordaki... ...üç numaralı dairenin kapısının dışına... ...demir bir kapı sistemi daha yaptırmışlar... ...hiçbir iletişim kurmamışlar... ...komşularıyla filan... ...gibi haberler var... ...yani bir emniyetin... ...istihbaratın... 20 gün önce uyarı haberi var... 32 gün önce... ...Atatürk Havalimanı saldırganlarının... ...İstanbul'a geldiği haberi var eee saldırıda ölen bir Tunuslu doktorun eşi de katılan oğlunun peşinde olduğu ve onun için geldiği haberi var. Doktor mu? Efendim? Doktor mu dediniz? Evet. Tu general değil miydi? Belki askeri doktordur. Ha doğru. Tu general Bayut. Doğru doğru. E, o, oğlu da doktormuş zaten. eee Tunus hükümetine göre bugüne kadar 3500'ün üzerinde Tunus vatandaşı IŞİD için savaşmak üzere Suriye, Irak ve Libya'ya gitmiş durumda. Başka bir haber daha var. Alman Bild gazetesinden IŞİD'in Suriye sınırından 1500 militan soktuğunu ve militanları Türkiye'deki hastanelerde tedavi ettirdiğini ileri sürmüş. Yani bol böyle haber var. En az 42 ölünün 239 yaralının olduğu haberde. Bugün e, saldırıda hayatını kaybedenlerin isimleri de büyük ölçüde belli oldu. Bugün toprağa verilecek bir kısmı değil mi? Evet. E, bir başka Alman Bild gazetesine göre saldırı emrini Suudi Arabistan doğumlu İlhami Balı'nın verdiğini. İlhami Çünkü, Balı. Evet, Türkiye tarafından en çok arananların bulunduğu kırmızı listede yer alıyormuş. 1982 doğumlu. Uzun yıllar IŞİD'in Türkiye sınır emiri olarak görev yapmış. Ben de bunu anlamıyorum. Yani Almanya'daki Bild gazetesi bu bilgiye haiz, bu bilgi elinde bulunduruyor. Ama Türkiye'deki ne internet sitelerinde ne de gazetelerde bununla alakalı bir bağlantı kurabilmek mümkün değil. Kurulan da Alman Bild gazetesinden kuruluyor, evet. üzerinden kuruluyor. İstihbar... Sanki olay Türkiye'de değil, başka bir yerde olmuş patlamanın olduğu yerdeki militanların bağlantısı da şeyde çok çok daha uzaklarda. Halbuki en büyük müttefiklerimizden bir tanesi Suudi Arabistan'da olduğu iddia ediliyor. Hı. Bir de bir bild gazetesi o da var ama. Peki yani, şey nereden oluyor? Doğan Haber Ajansı. Peki bu Rus uyruklu Çeçen Osman Vadimov ya da Vadinov nasıl anlıyor? Evet onu, onu ona şaşırdım ben açıkçası. Ele böyle de bir yayın yasağı gibi şeylerden varken bir şekilde bunu ortaya çıkarabilmek Evet yani Tebrik bu, ederim. çok gerçekten ortada baya bir dağınıklık, sabrıklık oldu şüphesiz yani. Onun için belki de haber yasağı konmak isteniyor filan. Haber yasa konulmasa bile konuyla alakalı haber geçecek olan zaten bild gazetesi. Daha önceki IŞİD ve Türk, Türkiye'ye olan saldırıları ve potansiyel etkileriyle alakalı olan haberleri de Deli Telegraftan kullanıyorduk. Brexit bittiğine göre onlar da zavaş yavaş bu tip haberleri bitirecektir ama... ...yani Türkiye'de Arapça bilip bu konularda gayet uzmanlaşmış bir şekilde tarafsız bir analiz yapabilecek kimse var mı bildiğiniz? Yok, maalesef yok. 21 saat sonra... Yani bild biz okuruz işte, evet. BİLT okur, okuruz, Telegraf okur, okur oluruz... Sputnik News haberi okuruz yani. Evet, o da kapatılmıyorsa. Neyse, açılacak herhalde şimdi. 21 saat sonra sosyal medyada erişim, medyaya erişim başladı diye de bir haber var. Yani bu, bu acıklı bir gecikme, erteleme yani. 23 sularından beri erişim yasağı bulunan sosyal medya şu anda cep telefonundan... ...erişim sağlanmaya başladı. Ya, çok trajik diye. olan bir durum da şu, özür dilerim... ...sözünüzü kestim ya, ama Atatürk... ...Havalimanı saldırısının ardından uçakları... ...iptal olan turistler Taksim meydana... ...bırakılıp gidilmiş. Dün bunu da söyledik. Aynı şekilde tekrardan hatırlatalım. Bu insanlar orayı bırakıp gidiyorsunuz. Ne bir otel... ...ne bir şey herhangi bir şekilde bir destek vermeden... ...bırakıp gidiyorsunuz uçağınız iptal oldu diye... Ardından zaten sosyal medyadan insanlara ulaşmaya çalışıyorlardır yakınları. Türkiye'deki iletişim sisteminin o kadar sağlam bir altyapısı yok ki ücretsiz olsun ya da daha normal bir ücret üzerinden gitsin yurt dışındaki aramalarda. E, sosyal medya üzerinden etrafındaki insanlara ulaşmaya çalışıyor ama sosyal medya da engelli. E, bu insanların etrafındaki insanlara nasıl ulaşacak? İşte Google şeyin, Facebook'un acil durum şeyleri bu yüzden önemli ve hayati manaya geliyor Türkiye gibi ülkeler için. Evet, onlar birbirinizle buluşun diye şeyler de veriyor, uyarı. Ya hayattayım diyorsunuz ki. Hayattayım yani. diyorsunuz, evet. Güvenden altındayım diyorsunuz. Çok önemli. Çok önemli oluyor, tabii. Yani, yani şu... Belçika'da olsa Facebook üzerinden etrafınızdaki insanlara gayet net bir şekilde mesajlar gönderebilirsiniz ama Türkiye'de zaten gidip gelen internet bu gibi olaylar yüzünden tamamen gittiği zaman, işte bir fırsatını bulup güvendeyim dediğiniz zaman etrafınızdaki insanların içi rahatlıyor. O yüzden önemli. Zaten e, hikayeleri de şimdi yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. İşte e, Facebook'a güven değil mi diye ölmeden önce yazmış mesela. Abi abileri bu da 24 ölmüş. Taksi şoförü Mustafa Bıyıklı müşteri sırasındaymış ailesi ölü bedelini hastanede bulmuş 51 yaşında 10 gün sonra düğünü varmış Yusuf Haznedaroğlu'nun iş çıkışı servis beklerken patlamada gitmiş gene 26 yaşındaki çağlayan Çöle aynı şekilde e, 6 aylık eşi hamile Ertan Tan 39 yaşında turist getirmiş 1,5 yaşında oğlu ve doğacak çocuğu babasız kalmış. Taksici, bir taksici daha Erol Eskisoy. Müşteri bırakmak için gelmiş, yaşamını yitirmiş. Gülşen Bahadır 27 yaşında kurşunlarla ölmüş. Geride çok sevdiği uçaklarla çektirdiği fotoğraflar kaldı deniyor. Mahmut ve Zeynep Çizmecioğlu havalimanında Çalışıyorlar. Mahmut Ölenler listesinde yer alıyor. Eşinin durumu belirsiz diyor. Haber de böyle. Göksel Kurnaz da 38 yaşında yurt dışından gelecek patronunu almak için beklerken hayatını kaybetmiş. Bombaları yok ettiği hayatlar. Bugünün en ilginç manşetlerinden bir tanesi Sabah gazetesinde. Sabah gazetesi cenazeyi de üstlenmiş. Dostlar sağ olsun diye bir manşet atmış. Yani işte çok sayıda destek mesajı var ya. Yani sabah gazetesi mi? Hayır, Türkiye'ye gelen, dünyanın, Bunu dört karşılayacak kadar. olan sabah gazetesi mi? Sabah gazetesi geçtiğimiz Mayıs ayında Esad'ın kalesi yıkılıyor. Ölenlerin sayısı yüzü geçti diye Işit saldırısını sosyal medya üzerinden duyuruyordu. Bu şekilde duyuruyordu. Bununla alakalı epey bir tepki geldi. işedin saldırılarını Suriye'deyken kaleler yıkılıyor, esat çekiliyor diye duyuran bir gazetenin şimdi gelip e, dostlar işedin saldırısını Türkiye olduğu zaman dostlar sağ olsun olarak duyurması bana pek samimi gelmiyor açıkçası. Obama'dan Madonna'ya, Putin'den sonra Papa, Papa'dan İspanya Kralı'na kadar tüm dünya İstanbul'daki terör saldırısına karşı Türk halkıyla tek yürek oldu demişse de İstanbul için küresel kenetlenme başın sağ olsun Türkiye hakikaten son derece yapay. E, ve çok iyi bir tavır değil bu yani. Yani evet. ilk dönenler cenazeye ilk dönenler ilk orada bulunanları hatırlatıyor ilk, ilk akla uğruna getiriyor. Türkiye ile dayanışma mesajları da çok sayıda var gerçekten mum yakıp dua edenler masumları öldürmeyen terör kahrolsun yazılı dövizler taşıyan pek çok ülkeden var hepsini saymak çok zor ama Hindistan'da da var öğrenciler İsrail'den var, Mısır'dan Rusya'dan Beyaz Ev'den Ankara Amerika Birleşik Devletleri'nden Avrupa Birliği Konseyi'nden vesaire Yunanistan'dan Katar ve Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden kınama filan. Fakat yani bir yılda Rabia Çetin'in derli toplu derlemesine göre 17 bombalı saldırı, 298 ölü T-24'ten 1000'e yakında insanın yaralandığı haberi var. Biraz önce yaptığınız açıklamalardan bir tanesi de işte Rusya Konfederasyon Konseyi'nin Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Kosochev'den Kosochev tarafından yapılmış. Ve Türkiye'nin Rusya ve İsrail ile ilişkilerine yönelik olduğunu söylemiş bu saldırı. Halbuki bana göre doğrudan Türkiye'de yaşayan ve Türkiye'de yaşamakta olmak için bir şekilde duran, bekleyen ...oradan geçen insanların hayatına yönelik bir saldırı. Yani ilişkiler bir şekilde düzelir... ...gider vesaire falan ama buradaki insanların... ...biraz önce saydığınız insanların hiçbirinin hayatı... ...geri gelmeyecek. Etrafındaki insanların... ...bu çevresindeki akrabalarının... ...sevgililerinin ya da dostlarının da... ...onları bir daha geri gelmeyecek. Beraber yaşadıkların aynı şekilde yaşayamayacaklar. Bunları sadece stratejik boyutta... ...değerlendirmek de zaten politikacıların işi. Ben hani ne çenemi yoruyorsam? Herkes işini yapıyor. Evet, aralar, aralarında... ...feyyokalade... E, ...kahramanca... Mücadele edenler de olmuş evet, görevlerini yapanlar gerçekten. E, fakat 17 katliam oldu son bir yılda. Her saldırıdan sonra güvenlik zafiyeti var mı yok mu tartışılıyor. Ama sorumluluk alan tek bir yetkili var mı? Herhangi bir istifa var mı? İnanılmaz bir şey aslında yani. Üstüne üstlük Selahattin Demirtaş'ın açıklamalarına bakacak olursak. işit devlet içine sızmış durumdaymış ve birçok kurumda zaten hücreleri varmış istifa niyetiinsler ki zaten hücre içerisinde bulunuyorlarsa bu insanlar saklanıyorlarsa bir şekilde kendini kamufle etmişlerse. Evet bu bu çok çok son derece önemli bir konu. Ee, önemli şimdi, de bir iddia evet. evet. Önemli de bir iddia ee, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü de lütfen Türkiye'yi terk etmeyin diye bir Canhiraş de, destek dayanışma mesajı vermiş talebrivey. ...Talip onun ...Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri... ...bu da Dövçe ve Türkçe'de... ...fakat şimdi bu ara verdikten sonra... ...bu... ...önümüzdeki yarım saat içinde... ...biraz da şeyi konuşmaya başlayalım... ...yani çok sayıda... ...hem analizci... ...hem de bayağı işleri bu olan... ...CIA direktörü gibi kişiler... Işi din ne yapmakta olduğunu ya da baş yazılar Türkiye'de şiddet sarmalının nasıl süreceğini ya da bu konu üzerinde kitapları olan Britanyalı gazeteci Patrick Coburn işit saldırılarının amacını ve artacağını ya da Foreign Policy in Focus dergisinde bu konularda çok sayıda yazısı olan Phyllis Benis'in de mesela daha fazla terör saldırısı beklenmesinin neden? Mümkün ve muhtemel olduğunu yazan analizleri var ve önemli bence. Onlara da değinebiliriz bir de Dün konuştuğumuz bir şeyin hayat sanatı taklit ediyor gibi bir şey oldu. Atatürk Havalimanı'nda terör saldırısı yaşandığı gün o saatlerde Türkiye'de en çok Survivor dizisi izlenmiş. ikinci programda Hayat Şarkısı isimli dizi. Tam bunu konuşmuştuk burada. Evet ama kimi kazandığını Maalesef, söylememişsiniz. Gerçek. Ya takip edemedim ben. Senden bekliyoruz artık. Açıklamayın. Açık Gazete Evet, bah dinlemeye devam ediyoruz. Dünden beri, bugün şimdi dinlediğimiz Sarah 4. bölümü 1007 sayılı Bah katalogundan Bahveke ve Tsaynix (B.W.V.B.V.F) ya da B.V.F oradan sarabandı dinleyerek devam ettik günümüze yani şimdi şöyle bir açış yapabiliriz çok Guardian gazetesinden Konstantz şöyle bir bakalım etrafa nasıl değerlendirmeler oluyor diye bu konuları Türkiye muhabirliğini uzun süreden beri yapan Konstantz Türkiye'de şiddet sarmalı sürüyor demiş ve Türk medyasıyla yani Türkler konuştuğu Türkiye'deki vatandaşlar savaşın sınırın öte tarafına geçmesine geçmesinden yani kendi taraflarına geçmesinden dolayı hem kızgın hem de endişeli sonucuna varmışlar. Yani güvenlik güçleri son zamanlarda hem ülkede hem de sınırda IŞİD'e yönelik baskınlar düzenleyip bir sürü şüpheliyi gözaltına almıştı. Bu gelişme bazı uzmanların IŞİD'in yeni saldırılarla karşılık verebileceği fikrini ortaya atmasına neden olmuştu diyor. Ve şehirdeki güvenlik tedbirleri en üst düzeye çıkarılmıştı bu yıl yaşanan 3 bombalı saldırının ardından ama birçok Türkiye'de konuştuğum insan diyor ülkenin sınırlarındaki savaşın Türkiye'ye yayıldığından endişeleniyor ve öfke duyuyor demiş. Bu arada da tabii Türkiye hükümeti ile PKK arasındaki çatışmada Ateşkesin karşılıklı bozulmasıyla Tırmandı ve Kürt nüfusunun ağırlıkta Bulunduğu Güneydoğu kent ve kasabalarında Yüzlerce kişi öldü Eğer binler değilse Birbirini izleyen intihar saldırısı Ülke ekonomisinin önemli dinamiklerinden olan Turizm üzerinde de yıkıcı bir etki Yarattı diyor Ve bir sürü de öfkeli ve endişeli Mesajlara da yer vermiş Sosyal medya kullanıcılarının Hani Türkiye'de yasak ama Şimdi onun arkasından şeye de bakabiliriz Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA'nin direktörü John Brennan bu terör saldırısının IŞİD'e dair emareler taşıdığını belirtip örgütün Türk hükümetine bir mesaj verdiğini de kaydetmiş. Yani diğer ülkelerdekinin aksine düzenledikleri saldırıları üstlenmiyor IŞİD. Türkiye hükümetine hem bir mesaj gönderiyor hem de ülkedeki cihatçı toplamanın engellenmem engellenmemesi için çaba sarf ediyor diyor. Bunun sebebini Patrick Corburn şey diye açıklamış. Bence IŞİD geçmişte de bunu böyle yaptı. Çünkü saldırıların IŞİD tarafından mı yoksa PKK ya da PKK ile bağlantılı gruplar tarafından mı yapıldığı, yapıldığı ile ilgili belirli bir muğlaklık alanı yani gri bir zemin bırakmak istiyor istediğini söylemiş. Yani PKK'nın da aynı şekilde bu tip saldırılar gerçekleşmesine ötürü bu saldırılar, IŞİD saldırısı da olsa ilk olarak akla gelenlerden ilk ikinci örgüt böyle bir saldırıda da PKK oluyor ya da PKK'nın altındaki diğer örgütler oluyor tak gibi. Yani iki hem PKK'yı bir şekilde toplumda daha kriminalize edilmesine yol açıyor bu tip saldırılar. Hem de kendi yapmadığı saldırılarla bile daha fazla kriminalize oluyor PKK. Patrick evet. Coburn da bunu söylüyor. Evet bir de şeyi de söylüyor yani Irak ve Suriye'de büyük baskı altında Irak'ta Felluce'yi kaybetti Suriye'de Membiç'te ve Halep'in kuzeyinde de baskı altında o zaman da misillemesiz kalmayacağını bırakmayacağını göstermek istiyor evet. bu yüzden katliamlara girişiyor diyor. Ee, ve yani İsrail Türkiye ya da Rusya arasındaki ilişkinin düzelmesiyle hiçbir bağlantı kurulmaması yani kendisinin böyle bir bağlantı görmediğini de söylemiş hatta halifeli tırnak içinde halifeli ilanının da ikinci yıl dönümün ilişkinde bir şey öyle bir bağlantı kurmuyor ama geleceğe dair öngörüşte tıpkı Guardian yazarı Constance Lecin'in de Türkiye'den edindiği hatta şeyinde CIA direktörünün de görüşlerine bağlantılı bir tahmin Patrick Cobernson olarak artar diyor. Evet Patrick Coburn son olarak şunu da söylüyor. IS'in sahada karşılaştığı sorunlarda sorunlarla sivillerin yönelik saldırıları arasında her zaman bir bağlantı var oldu diyor. Tabii bunlar sadece yabancı ülkelerde olmuyor son süreçte örneğin Suriye'de Tarsus'ta yani Tartus'ta yani biraz önce sabahın Esad'ın kalesi yıkılıyor diye verdiği yani şeyde saldırıda geçtiğimiz e, Nisan ayında ya da Mayıs ayında olması tabii gerek. Bağdat'ta Bağdat'ta Türkiye'de, Fransa'da ve Belçika'daki saldırılar, saldırılardakinden daha fazla insanın öldüğü yıkıcı saldırılarda gerçekleştirdi diyor. Evet. evet Suriye çok içerisinde önemli de tabii bu ve geleceğe dair de öngörüsünde de sürdü sürecek bu diyor. Evet. Aynı şekilde açıkça görülüyor ki IŞİD Türkiye'de faaliyet gösterebiliyor hücreleri var diyor işte demin Selahattin Demirtaş'ın da sözünü devlet etti. içine kadar nüfuz etmiş hücreleri olduğunu söylüyor işte. Türkiye Müslüman bir ülke ve burada faaliyet göstermesi daha kolay. Ayrıca radikal İslamcıların ve örgüte militan sağlayabilecek bazı yerel İslami liderlerin de de sempatisinin var olduğuna dair kanıtlar var diyor. O Aynı şekilde. Bu yüzden IŞİD'in Türkiye'deki faaliyetlerini sürdürmesin ve hatta bunu arttırmasının olası olduğunu düşünüyorum demişti. İşte Ankara İlisi, Türkçeye verdiği demektir. Ankara saldırısının ardından Ankara. stadyumlarda Allah'a Ekber diye tepkir getirenlerin sonunun da ya da bur şimdi buraya noktaya varacağını da görmesi lazımdı galiba. Orada bir, bir şekilde delikanlılık yapıp yani kendi duygularına hakim olamayıp tek bir getirip saygı duruşu sırasında bunları yapanlar aynı şekilde bu olayların da sorumluluğunu Belki kendi üzerinde görmezler ama bir bağlantı olanın çok çok fazla insan biliyor. Ben de dahil olduğumuz grup için içerisinde bu bağlantıyı kuran çok fazla insan da var. Evet. Hücre olmasalar bile ne kadar sempatizan olduğunu da görebildik ya kazanılan içerisinde. görmezden geliyoruz ama ya yargı organları da himayede tavır takındılar. Pek çok yerde mahkemede. ...yani terör örgütü olduğunu... ...söylemeyi bile reddettiler... ...işte devlet memurlarına... ...saldırıdan yargıladılar... ...mesela IŞİD'in... ...net olduğu halde... ...fotoğrafına baksan bile... ...görebilirsin gözündeki öfkeyi... ...o insanları bile... ...yargı organları da bu şekilde yaptı... ...yani kurumsal olarak Türkiye... ...bir şemsiye halinde hükümet... ...işte istifa eden... ...eden de yok... Şimdi, Hayır, bu kadar şemsiye oldu da IŞİD Türkiye'ye saldırmadı mı? Yani geçtiğimiz aylara baktığımız zaman IŞİD'in en fazla saldığı ülkelerden bir tanesinin Türkiye olduğunu görüyoruz. Belki evet, en kanlısı Suriye'den en kanlı, sonra. Evet. Irak'tan sonra. Yani gö şemsiye olmayı bu grup bize saldırmasın bizimle alakaları olmasın şeklinde görmek de çok da başarılı olduğu söylenemez. Böyle bir strateji varsa bile. Evet adını da yani DH ya da Daesh filan deyip böyle yani İsmi bile belirsiz bir hale getirmesi yetkililerin o da pek anlamlı değil. Şimdi tam bu konularda Foreign Policy in Focus dergisinde yazan e, bu konuların önemli uzmanlarından Phyllis Bennis'te bu konuda kitabı da var. Onun da dünyada terör vaziyetlerinde aynı şeyleri yazıyor aslında. Yani IŞİD e, toprak kaybettikçe bölge kaybettikçe sivillere karşı kitle katliamlarına girişiyor. O yüzden de zaten terörizme karşı vuralım, öldürelim ve bitirelim anlayışının hiçbir zaman sökmediğini ve sökmeyeceğini de bundan sonra söylüyor. Yani mesela diyor ki en az 41 kişinin öldüğü bu Atatürk Havalimanı'ndaki şeyden bir gün önce intihar bombacıları Ka'a'da küçük bir kasabasında köyünde Lübnan'ın 5 kişiyi öldürdüler diyor. Bunu biz veremedik bile aslında gördük diyor bu haberi ama ve Suudilerin öncülüğünde ve Amerika'nın da desteklediği Yemen'deki savaşta devam ederken IŞİD'in bir polu Yemen'deki Mukalla kentinde en az 12 kişinin öldüğü şeyi de sahiplendi diyor bir intihar bomba saldırısını şimdi yani o zaman şimdi 29 Haziran'da bir tane IŞİD bir tane Yemen saldırısına 29 Haziran'a gelene kadar bir tanesini sahiplenmişti diyor. Ama İstanbul hava limanı saldırısından birkaç saat sonra Türk yetkilileri resmi açıklamada IŞİD olabilir. Daha elimizde kesin bilgi var ama henüz açıklamıyoruz demişlerdi hatırlanacağı hı hı hı. üzere. Ee, Ankara Amerika Birleşik Devletleri'nin aksine her şiddet olayını işi de yıkma eğiliminde olmadığı gibi için diyor. Neden peki ve özellikle de işte Kürt PKK'nın ya da takın üstüne atma eğiliminde olduğu halde diyor. Neden peki birdenbire benimsedi? Demek ki elinde bir takım. ...çok ikna edici deliller var... ...diye düşünebiliriz. Yani bir yandan da diyor. korkuyor kişi... ...çünkü yapılan saldırı sırasında allah Ekber... ...diye bağırıp giden bir kişi olduğunu... ...düşündüğünüz zaman bu iş PKK'nın yaptığında... ...söyleyebilmek pek mümkün olmuyor. Evet. Yani PKK... ...yapmış olabilir derken bir yandan bir video... ...çıkıp böyle allah Ekber diyen kişinin ortaya çıkması... ...söylenenleri ilk aşamada zaten... ...reddedilmesine ulaşacaktır. Evet. Tek seven büyük bir yani şey değil yani. Yani de diyor ki zaten... İktidar e, değil. Te, e, yani... Şöyle şeyler oluyor diyor. Çok ilginç aslında. Irak bizim üzerinde durduğumuz, seninle de epey konuştuğumuz bir konuyu önemli dile getiriyor. Yani bu üç saldırıda diyor, yani gerek Lübnan'daki, gerek Yemen'deki, gerekse de İstanbul'daki üç saldırıda IŞİD'in önemli kayıpları olduktan hemen sonra gerçekleşti diyor Irak'ta ve başka yerlerde. Irak ordusu tabi Amerikan silahlı kuvvetlerinin desteğiyle Felluce'yi önemli hem sembolik hem de siyasi bakımdan önemli olan Felluce'yi Şubat başından beri zaten kuşatıyordu ve tam bir kuşatmaya tabi tutmuştu. Ve tabi orada şu oluyor diyor kuşatıyoruz geri alacağız filan derken oradaki sivillerden hiç hiç bahsedeyim. Bizim evet, konuştuğumuz aynen. şey. Felis tam bunun üzerinde duruyor. Orada yaşayanların ne yiyeceği, ne ilacı, ne de hayatlarını idame ettirecek, kurtaracak bir şey, destekleri var. Yani Tamamen zalimli yani zalimliğiyle Aşırı işte kuşatmanın getirdiği korkunç koşullar altında bir çare sıkışmış kalmış siviller var. Hatırlarsınız şey, Fransa'daki bu konser saldırısı Bataklan saldırısı sonrasında Fransa hava saldırısı düzenlemişti Suriye'ye ve Rakka'da klinik, cezaevi, stadyum gibi yerler vurulmuştu. Ondan da bahsediyor bak ondan sonra yani 26 Haziran'da tam İstanbul, Lübnan ve Yemen saldırıdan sonra Bağdat IŞİD'i kurtardık dedi diyor. Felluce'yi Felluce e, Felluce kurtardık diyor. İki gün sonra da İstanbul Havalimanı'na saldırı oldu diyor. Evet. Arasında bir bağlantı olmaması, çok olmaması düşünülemez gibi geliyor. Ki sıradanın aynı zamanda Musul olduğu söyleniyor. Rakka'ya doğru ilerlediği söyleniyor aynı Aynen. şekilde. Cengiz Aktar'la de... da konuşmuştuk. Şimdi e, zamanlama diğer IŞİD'in yaptığı saldırılarla da çok... E, bağlantılı paralel diyor. 2015 şeyinde biraz önce senin sözünü ettiğin Fransa'daki saldırılardan evet. bahsediyoruz. Pek çok insan hayatını kaybetti. Yani Avrupa ülkelerinde Amerika'nın yönettiği birçok Avrupa ülkesinin de desteklediği saldırılarda IŞİD'in elinde tuttuğu Ramadiye saldırı vardı. Hmm. Ve IŞİD de o zaman kaybetmek üzere olduğunu görünce o zaman dönüp Paris bombalamasını yaptı diyor. Evet. Ve 13 Kasım'da oldu. İki hafta sonra da Kaliforniya'da gene esinlenen bir saldırı San Bernardino'da oldu 14 kişinin öldüğü ve 22 kişinin yaralandığı. Yani işit onun üzerine kondu ama o saldırıyı işitle bağdaştırmayan çeşitli analizler mevcut. Var ama yani bağlantı da kurulabilir. Evet kurulabilir. 3 28 Aralık'ta da üçüncüsü de Ramadi'yi kurtardığı sırada şeyde de bahsetmiyor. Irak ordusu muzaffer bir şekilde, zafer kazanmış bir şekilde Ramadi kurtardık dedi diyor. Ya da ele geçirdi. Yalnız hiç şundan bahsetmedi. Bu haberlerde, zafer haberlerinin arasında Amerikan bombardımanları artık şehirden ne kaldıysa onları da toz duman etmişti. Ondan hiç bahsedilmedi. diyor. 350 bin sakini Ramadi'nin. IŞİD'den IŞİD zulmünden de kaçan dönecek şehirleri yoktu diyor Ramadi diye bir şehir kalmamıştı diyor böylece yani IŞİD'in şey kaybetmesiyle mevki kaybetmesi mevzi kaybetmesiyle bu halifelik denen şeyin Irak'ta ve terör saldırılarının başka yerlerde şey yükselmesi arasında çok uzak başka yerlerde bu, bu bütün stratejinin yani terörle savaş, terörle mücadele stratejisinin yanlışlığını gösteriyordu ve çok ilginç mesela Musul'da Irak'ın ikinci büyük şehri bir anket yapılmış. Bunu bilmiyordum ben de. E, sen görmüş müydün bilmiyorum. Sünnilerin, Sünni sakinlerinin şehrin, Musul şehrinin %74'ü Irak ordusu tarafından kurtarılmak istemiyoruz demişler. Dörtte üç. Yani gelen videoları gördünüz mü siz? Normal sivil kıyafetli yetişkin bir erkeği gördüğü zaman direkt gözaltına alınıp aynı zamanda IŞİD'in gerçekleştirdiği o kafa kesmeler vesaire gibi olayları da aynen bu hasti şabi olarak nitelendirilen belki ismini yanlış telaffuz ediyorum. Şii milisler de gerçekleştiriyordu. Bunun da aynı şekilde nasıl işit internete yayıyorsa bu milisler de yayıyordu. Aynı zamanda insanları tek sır halinde dizip gözaltına alıp bilinmeyen yerlere de götürüldüğüne dair haberler vardı. Bu insanlar bu korkuyla beraber neden teslim olsunlar ki? Siviller neden onlara güvensin ki? Evet hiçbir sebep yok. Ve zaten baştan IŞİD'in bu kadar güçlü olmasının önemli sebeplerinden biri de bu diyor Feliz Beniz zaten. Normal Iraklılar grubun bu vahşi... Aşırı terör, yani İslami, radikal İslam yorumunu beğendikleri, destekledikleri için değil, sekter Şii mezhebinin hükümetteki etkisi altında, Şiilerin ve çok vahşi ve sekter Şii milislerinin de o hükümete, yani IŞİD bunlardan iyidir diye düşünmelerine yol açıyor diyor. evet. Yani bütün sünniler değil hatta çoğunluk bile e, geçmiş işi desteklemiş değil ama destek kabul etmeye devam edecektir isteksiz bile olsa çünkü durum bu diyor. BBC'de yer alan haber var Irak Ambar Vilayeti Konseyi Üyesi Şeyh Raja i̇savi BBC'ye yaptığı açıklamasında Irak ordusu ve Şii müttefiklerinin IŞİD'le Saklaviye çevresinde çatıştığı sırada yüzlerce sivilin gözaltına alındığını söylemiş ve bu kişileri de işkence yaptığına dair çeşitli iddiaların da aktarılmış gene yani aynı haber içerisinde BBC Türkçe söylüyor bunu mesela. Evet şimdi yani bence bütün bu analizlerden çıkan bütün bu haber ve analiz bizlerden çıkan şey şu yani bu, bu dişe diş stratejisiyle sökeriz atarız bombalarız öldürürüz katlederiz hapsederiz stratejisiyle sonuç alınamıyor. Bu, sadece Irak içinde değil bu Fransa içinde geçerli Türkiye içinde geçerli kendi yani içerisinde yaşadıkları çatışmalar içinde geçerli. Kırklar geçerli. Evet işte, ondan bahsediyorum. Yani mağduriyetin temeline inmediğin sürece 10 bin yıldan beri işlemeyen Sökmeyen bir strateji bu. Şimdi mi söktürecekler yani? Yani e, gerçek başarıyı ben bu, onu düşünüyorum. IŞİD'le konuşmaya başladığınız zaman derdiniz ne sizin diye gerçekten konuşabilecek bir ortam yaratıldığı zaman bence çözülecek. Yoksa bu kan davasına dönüşüp herkes birbirini yok edene kadar savaş devam edecek gibi duruyor. Ya da iki taraftan birisi kendini yok edene kadar. Evet çok yani endişe verici bir gelişme var ve özellikle medyanın da bu şey tavrı. Hayır hah tavrı diyeyim, sekter tavrı ya sekter da tavrı, çok taraftar diye. tavrı. Yani Free Shop'ta katliam planı yaptılar. Daha büyük facia ya Havalimanı polisi önledi diyor akşam gazetesi mesela. Parantez kapandı şeklinde Türkiye-Rusya Erdoğan ve Putin'in karşılıklı jestiyle birkaç günde bittiği... manşeti almış. Bombalar hor hor da hazırlandığı ikinci plana sür manşeti atmış. Ee, ve onlarca kişiyi kurtaran polis memurunun şeyleri var. Elbette önemli e, meseleler ama e, senin de biraz önce sözünü ettiğin gibi sabahın mesela e, ve bütün kanki medyanın dostlar sağ olsun İstanbul için küresel kenetlenme mesele çözüldü filan diye aslında 20 gün 30 gün önceden yapılan bütün ipuçları değerlendirmesi filan hiçbir şey yaramadı. Oturup insanların da eee survivor seyretmekten başka belki de çare bulamadığı bir durumdan bahsediyoruz. Yani duvurdum duymazlığından değil aslında. Eee insanların survivor filan seyretmeleri çünkü gerçek bir medya yok. Yani haber alabileceği hiçbir şey yok yani insanlar. Konuşan kafalardan başka ne var ki? Hiçbir şey yok. Bizim işte sesimiz var, kafamız yok. Evet, Mardin'de de askeri araca bombalı saldırı olduğunu söyleyeyim. İki askerin hayatını kaybettiği, üçünün de yaralı olduğu Mardin'in Derik ilçesine bağlı Denktaş köyünde askeri PKK'nın yola döşediği el yapımı patlayıcı infilak etmiş. Zırhlı araç devrilirken yaralanan askerler de ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılmış. Son olarak Simon Tisdol'un da önemli bir şey vardı ama artık onun ayrıntısına giremeyeceğiz. Guardian gazetesinin tecrübeli yazarlarından biri. Türkiye biraz önce konuştuğumuz şey, sadece başlığını söyleyeyim. Erdoğan'ın IŞİD şeyine, Erdoğan hükümetinin IŞİD tehdidine karşı göz yummasından, bilinçli körlüğünden gelen bir bedel ödüyor diye ayrıntılı bir yazı yazmış. Yani her şeyinden Kürtleri sorumlu tutan PKK'yı sorumlu tutan tavır artık çalışmıyor diye bir yazı yazmış Simon Tisdol. Belki onu da yarın okuma fırsatı buluruz. Müsaade ederseniz bunu söylemeden geçemeyeceğim. Belki son yarım saatte biraz daha detaylı bir şekilde değiniriz ama <gülüyor> İHH'nın ee, insan hak ve hürriyetleri insani yardım vakfının Türkiye-İsrail anlaşmasının ardından verdiği tepkileri bir şekilde dile getirme fırsatı bulmuştuk geçtiğimiz günlerde açık ee, cumhurbaşkanından da bu konuyla alakalı bir karşı açıklama gelmiş ee, cumhurbaşkanı diyor ki Türkiye'den böyle bir insani yardım götürmek için günün başbakanına mı sordunuz biz zaten yardımı yaptık yapıyoruz bunları yaparken gövde gösterisi olsun diye mi yapıyoruz diye bir açıklama yapmış galiba İHA'ya yönelik bir açıklama. Vardı. Evet. E yardım götürmek için benden izin mi aldınız demeye getirmiş ama hatta paralel yapı belki hala Cumhurbaşkanlığında da vardır diye bir şey de söylemiş <gülüyor> günün Kim? Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı mı? Evet. Paralel yapı Cumhurbaşkanlığı içerisinde de mi vardır diyor? Evet. Selahattin Demirtaş'ı... doğrular şekilde konuşmuş. Bunu mu söylemiş gerçekten? Evet. evet. Oo. Hmm? Bu, bu ilginçmiş Cumhurbaşkanı kendisinden bahsediyor değil mi Kendisinin doğrudan emri altında bulunan Beşlepe'deki e, Kompleksteki olan bilecek olan Bir potansiyel para şeyden hmm. Paranoya demeyelim tabii ki Bunu daha tip bir açıklaması vardır ama e, Tehlikeden Bahsediyor paralel tehlikeden Bahsediyor evet Da buradan beyninde ülkenin beyninde Tamam anladım Yani bunu mu demeye çalışıyorum Yoksa ben mi yanlış anladım? Ben de şimdi tam cümleyi biraz daha açıp bulmaya çalışıyorum. T24'ten bakıyorum. Beni de dağıttın şimdi. Böyle bir şey dediniz ama bence hepimizin dağılması, dağılması <gülüyor> ben, lazım. Ben de belki ondan dağılmışımdır zaten. Ee, evet buldum. Ben de buldum. Devletin içinde devlet olmaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde ikinci bir yapılanma içene, içerisine girenlere daha önce inlerine gireceğiz demiştik girdik. Çoğu yurt dışına kaçtı bir kısmında da cezaevlerinde. durmak yok temizleyeceğiz. Cumhurbaşkanlığına da girmişlerdir işte bu. Belki hala da vardır. Onlar üzerinde de çalışacağız. Ya kendileri istifa eder giderler nereye giderlerse gitsinler ama burayı lekeleyemezler. Hmm, acaba kimden bahsediyor Sıradaki kim var bakalım. İyi ha tik. şimdi belki kim olacak yandık Cumhurbaşkanlığı içinde Hidayet Türk oğlu şey miydi? Yok, o dopingçi de basketçi. Dopingçi basketçi. öyle oldu soneniyor işte. Bu da emlakçı. Emlakçı mı? Evet, eski emlak yazarıydı. Gazetelerde emlak sütunu vardı. Hmm. Bakalım Aa, kim iş Emlak satıyorsun. Ben merak ettim şimdi acaba. birinci belli ikinci kim? Neyse, Mavi Marmara'nın da durumu böyleymiş. Evet, Mavi Marmara için dün dündür, bugün bugündür siyaseti izliyor. Eskiden şey demişti, Recep Tayyip Erdoğan başbakanken iken... ...dokuz şehidimizin olduğu yerde sesi çıkmadığı gibi İsrail'in yanında yer alan bu değil miydi? Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı, biz olsaydık Mavi Marmara'yı göndermezdik dedi. İsrail ile aynı kelimeleri kullandı demiş... O şeyinki de bir tuhafmış ben unutmuştum yani Kılıçdaroğlu ne demek biz olsaydık göndermezdik yani o bir uluslararası filonun şey aktivistlerin filosuydu yani Kılıçdaroğlu'nun böyle bir şey söylemeye <gülüyor> bir etkisi yok ama Yani Cumhurbaşkanı'nın o zamanki başbakanın buna karşı çıkması daha da tuhaf yani bu bir aktivistlerin şeyi mi yoksa devlet destekli bir plan mı ama şimdi sahibi olan var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 tarım arazilerinin yani tarımsal üretim içindeki arazilerin statüleri tarım, tarım arazisi olması bile üzerinde yaşayanlar veya kullanıcıların söz hakkı olmadan büyük miktarlar halinde tarım e, yani büyük şirketlere satılması land grabbing deniyor değil mi? land grabbing yani, aynen arazi gaspı ya da toprak, toprak gaspı ya da arazi gaspı dediğimiz e, aslında yani terim böyle çok nasıl diyeyim cazibeli catchy bir terim ama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 Türkiye dışında yani küresel olarak gözlenmediğimiz dinamiklerden bir tanesi büyük e, tarım arazisi yeterli olmayan yani Rusya e, gibi örneğin yani tarıma uygun arazi yeterli olmayan ya da tarım arazileri gibi sudırabistan gibi aynen e, ya da tarım arazilerini zaten çoktan beridir başka amaçlarla kullanmakta olan o yüzden tarım arazisi olmayan e, bu da daha çok e, Batı arka devletleri olabilir. Ee, devletlerin gıda ihtiyaçlarını karşılamak için tarım arazileri çok fazla olan ve bunun işte ne bileyim e, iktisadi bakış açısıyla çok fazla yoğun olarak ya da verimli olarak kullanılmadığı ülkelerden ki genellikle Orta Afrika e, yani Saharaltı Altı Afrika ülkelerinde Etiyofya ve Cibari belki de aynen <gülüyor> ama e, aynı şekilde evet, Amerika'da bazı ülkelerde Hı. ya da e, Yeni Zelanda'da, Avustralya'da gözlemlediğimiz çok büyük parçalar halinde topraklar alıp bunu da e, yine çok e, yani geleneksel olan ya da daha fazla dünya üzerinde gözlemmediğimiz Türkiye'de en azından çok geleneksel olan küçük üretici tarımı değil çok büyük e, tarımsal çiftlikler çok mekanize ve tek biçim, yani tek e, monokültür yani tek e, ürün e, ekilen üretilen e, çiftlikler şeklinde e, tarım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 Evet, Biz yiyecektim. halka daha çok insani şartlarda ve mevcut medeniyet, değerlerin üzerinde mevcut diyorlar. Daha fazla vereceklermiş ama beraber şeyi söyleyelim. 40 kartal, 40 12, <gülme> kartal, kartal, kalsal, kartal, kartal, kartal, kartal, kartal, kartal, kartal, kartal, kartal,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 Şey ilginç bu Brexit ile iyice konuşulmaya başlanan şey ve Avrupa Birliği'ne şimdi Brexit'e işte çıktılar bunlar ahmakça kendini ayağından vurdu filan diyoruz ama tabii ki Avrupa Birliği'nin de korkunç uygulamalarının da yarattığı öfke ve iltihal de var. Yani en büyüğü de bu Avrupa Birliği'nin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 şunu anlardım. Şimdi deminki söylediğime ufak bir ilave hı hı. Da daha bulunayım. Brexitçiler yani çıkalım diyenler buna karşılar ama onların en büyük şeyleri de kendileri de zaten eee Değiştirelim demiyorlar ki Avrupa Birliği'nden çıkalım iyi ama bu kalsın Avrupa ha, Birliği. <gülüyor> yardımlar devam etsin diyorlar. <gülüyor> o, da <gülüyor> o, da <iyiymiş. gülüyor> o da iyi. Aynı evet. öyle yani. Evet, şimdi AB'de on, işte. onun altındaki şey birazcık şöyle.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 Maden aramalarını açmak Bilmiyorum vesaire mi? daha evet, mantıklı. Bu düşük daha olmaması şeydi, ama, e, bu ücretlerin düşük olmaması sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğuna dair bir kimlik arasını ifade ki. edenler için geçerli. Bence yani zaten da. emek maliyetleri çok da düşük. <gülüyor> ya Çok da yüksek değil yani gayet düşük mevsimde, mevsimsel ama her yerde değil öyle değil mesela batıda değil yani batıda <gülüyor> artık yani hala bir derece emek bulunamıyor. Yani bir emek kısıtlılığı var. Ee, belki daha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 Özellikle son 30-35 yıldan beri liberal dediğimiz aslında ne neo ne de liberal, liberal olan, olan sistemin yerine yalnız solun doğru dürüst bir şey kuramamasından oluyor. Yerine, yerine getirecek bir kavram o geliştirilemediği için hala yani keynesyen mi yapalım <gülüyor> ne yapalım?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 Da satmış. Ama Türkiye'de bu, 500 bin hektarlık alan kiralamış Sudan'da. Ben e, bir, yani şeyi de bekliyoruz ama yani Britanya'nın bütününden daha büyük bir araziyi de kiralamış olması evet. İngiltere'nin bekliyoruz. Evet, yapılan evet. anlaşmaları da böyle 25 yıllık, 50 yıllık gibi. Öyle ben bu tam burada sen şimdi bu bilgileri verdim biraz daha vereyim. Yani sayı değil de. Bir öncelikle şey söyleyeyim, geçen sene Henrik Böl Derneği İstanbul'daki yani Türkiye'deki Türkiye Henrik Böl bir toprak atlası yayınladı. Özellikle Almanya Henrik Bölü'nün bu konuda derlediği ve görselleştirdiği çok da şey yapıl, yani hani erişilebilir bir dille yazılmış olan dünya üzerinde küresel bu hareketleri yıllar ve işte sayılarla beraber de anlatan...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 Beyaz Nil Nehri kenarında yer alan arazilerde sebze ve meyve başta olmak üzere çeşitli tarım ürünleri yetiştirmeyi planlıyormuş. Araziler özel, araziler özel sektöre de açılacakmış. Bu 500 evet. Zaten genellikle Brezilya'ya da gideceklermiş aynı zamanda. Yani bu yine kamu özel e, Şirket yani kamu özel ortaklığı dediğimiz hı hı. E, şeylerle genellikle yapılıyor Türkiye'de ama bundan sonra tabii ne olacağı bunu, bu e, son yani önümüzdeki yıllarda biraz e, daha bilmiyoruz yani Türkiye tam ne yapacak. Mesela özel sektörlerden bir tanesi İmam Altınbaş, Sehfettin Koçak ve e, Kasım Külek Öz galiba. Altın <Gülüyor> işiyle deli.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 Bunları belgeleyen birçok grup var. en yani Türkiye'de da da biz edelim, evet. e, Böyle bir grup grup artık Türkiye'nin, gerçeğin Türkiye'nin içindeki felaketleri takip etmekte zorlanırken bir de dışarıda yediği naneleri evet, takip etmek oluşunda yani, bilebiliriz yani ama. Son bir, belki küçük bir noktada şey buna bu tip anlaşmalar genellikle de o bölgelerde Afrika, özellikle Afrika'da despotlarıyla o ülkelerin Aynen, tabii e, ki. diktatörleriyle yapılıyor. Kimseniz sessiz filan çıkacak evet, hali evet. kalmıyor tabi. Bunu da medeniyet ve ekonomik gelişme için yapıyorlar. Evet. evet. evet bize bir şey demek düşmez. <gülüyor> <gülüyor> Çok <Tamam>. teşekkür <gülüyor> ederim. Ben, ben teşekkür ederim. konuşmaya devam, tamam. devam edeceğiz. Teşekkür yayınlar. Bildiğimiz ekonominin sonu Fikret Adaman ve bengal Akbulut büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar Açık gasta radyograsi 94.9 açıkradio.com.tr ve açık gazete devam etti bah çalmaya devam ettik bir numaralı suiti prelüdü onun prelüd bölümü giriş bölümü ve sayısı da 1007 katalog sayısı Bahla devam ettik paralel yapıda belki hala cumhurbaşkanlığında devam ediyordur diye çok tuhaf bir açıklamayı bırakmıştık Putin Rus turistlere de Türkiye engelini kaldırıyormuş. Herkes çok alkış içinde herhalde. Domatesi de aynı şekilde kaldırılsa çok daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Evet. Aynen öyle. Bu arada Sputnik'in e, yasağını kaldırılması Türkiye tarafından verilebilecek olumlu bir adam olarak da bizim işlerimizi kolaylaştıracak bir durum olacaktır. Evet. Eskiden bizim gençliğimizde şey verdi. Sloganlardan komünistler Moskova'ya oluyorsunuzlar Moskova'ya diye. Şimdi o değişiyor. Değil mi? Ne oluyor? Domatesler Moskova'ya. Domatesler Moskova. Moskova, <gülüyor> Domatesler, Moskova. Evet, evet olabilir. Böyle bir dönüşüm oluyor. Şimdi Burada ee, Suriye konusundaki anlaşma sağlandı mı okusunu bilmiyoruz ama. Hem, Hala e, misket bombası bu cluster, hal, halı bombardımanı yapan saldırılarını görebilmek mümkün Rusya'nın. Suriye'nin çeşitli yerlerindeki şehirlerin üzerine militanlar var olduğu gerekçesiyle yaptığı Büyük bombardımanların görüntüleri hala etrafta doluşuyor. Evet. Bu konuda bir şey söyleyebilir miyiz artık? Ya da biz değil de. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir şey söyler mi? Biraz zor olur artık gibi duruyor. Ey Rusya! <gülüyor> ya olur böyle öyle şey ya? Çok saçma olur o. Ee, ona bitti. Şimdi dostluk zamanı geldi artık. Evet ama benim en merak ettiğim konulardan bir tanesi hayatın nasıl normale döndüğü. Bu tip saldırılar sonrasında Türkiye'ye artık alışkın... Bunu söylemek de aslında doğru değil. Kendimi de şu anda ayıpladım. Alışkın hale gelebilmek mümkün olmayacaktı bu tip saldırıların ardından. Ama e, hayatı normale döndürme çalışması kurumsal, kurumlar tarafından yapılmaya çalışılıyor. Atatürk Havalimanı'ndaki durum hakkında herhangi bir bilginiz var mı ne olduğuna dair? Yani Brüksel karşılaştırması yapmıştık. Brüksel hava, Brüksel'deki havalimanına dair benzer bir saldırı yapılmıştı içeriden bu sefer. İntihar bombacıları ellerinde otomatik silah bulunan kişiler oradaki insanları döldürmüşlerdi. ve havalimanı ne, bir sef ilk seferinde tamamen kapatılmıştı. Ardından kademeli olarak açılmıştı. Bir web sitesi kurulmuştu. O web sitesinden güncellemeler yapılmıştı. İnsanların etrafındaki insanlara haber vermesiyle alakalı olarak kolaylıklar sağlanmıştı. Aynı şekilde eee seyahatla alakalı olarak problemi yaşayan insanlara da yardımcı olunmaya çalışılmış, çalışılmıştı web sitesinden. Bu e, aksaklık Evet. Tip. Devam ederken ama Türkiye'de böyle bir şey olması pek mümkün gözükmedi geçtiğimiz saldırının ardından ee, gelen hem bize gelen telefonlardan ya yani dinleyicilerimizin orada bulunan dinleyicilerimizin aktardığı bilgilerden hem de internet üzerinden görebilmek mümkün ki e, apar topar bir normale döndürme durumu söz konusu kanlar evet. yerlerden hortumlarla temizleniyor. Ee, ...bombanın C patladığı yere Türk bayrağı dikilip... E, ...hayat normal akışına sağlanması çalışılıyor... ...hayatın normal akışına gitmesi sağlanıyor... ...ya da bu, böyle bir çalışma yapılıyor... ...bir şey olmamış gibi yaşamaya çalışıyorlar... ...ama akla gelen ilk soru bu... ...bu saldırı açık bir saldırı... ...yani dışarıdan gelen militanların içeriği hücum etmesiyle beraber olan bir saldırı... ...mesela şimdi aynı saldırıyı tekrar gerçekleştirmek isterlerse... ...böyle bir güvenlik, ekstra bir güvenlik önlemi var mı burada... Asıl soru o ve hiç bu güven verici bir bu konuda bir tavır vesaire beklenmiyor. Yani Rus turistlerin seyahat kısıtlaması kaldırıldı ama geldikleri zaman nelerle karşılaşacağını bu Rus turistlerin kendini güvende hissetmesi için yapılabilecek önlemler ya da tedbirler nelerdir? O konularla alakalı haberler bulabilmek pek mümkün değil. Açıklamalar da aynı şekilde bulabilmek pek mümkün değil. İzvinitye miydi neydi? İzvinitye. Hmm. Paşal Usta da karşılığı. Evet. evet. Telefonda görüşmüşler. Oldukça sıcak bir görüşme olduğu söyleniyor. Nasıl, Harareti nasıl ölçülüyor telefon konuşmasını? Tercümanların yapacağı Ka kablolar üzerinden mi ölçülüyor? Bir Kablolara bir şey mi konuyor? Sıcaklık. Daha sıcak, daha sıcak filan diye. Ilık ılık. Ya da kardeşim Böyle Putin. ölçer mi var? Kardeşim Putin diye başlarsanız şey olabilir. Hmm. Bize, ama sonra da değişiyor onlar tabii ki. Bildiğiniz gibi sabit kavramlar değil kardeşlik. İlham Aliyev daimi kardeşliğimiz var Daim, yani. ama. <gülüyor> İlham Aliyev demişken anarşistlerle alakalı bir haber de vardı. Dün söylemiştiniz evet siz. Ya, Onu evet. da söylemek ister misiniz? Benim elimde yok o haber. Ee, haberi zor zamanda yakaladım. Beni şimdi bulabilir miyim haberi bilmiyorum ama yani çok önemli iki anarşist heykelin İlham Aliyev'in babasının Haydar Aliyev'in heykelin oraya e, tabiresiz bir laf yazmışlar Dakta system yazmışlar evet. ördekle sistemi ördekle sistemi ördekle e, lisanı münasiple çevirdim e, ardından da gözaltına alınmışlar evet gözaltına alınmışlar ama gözaltına alınmak e, o dünyanın o bölgelerinde ve özellikle Azerbaycan gibi yerlerde fevkalade uzun hapis cezalarıyla sürüm sürüm sürünmek anlamına geliyor Azerbaycan'da muhalefet etmek kardeşim Aliyev'in ülkesinde dünyanın en kolay işlerinden biri değil. Böyle bir şey yapınca bir de evlerinde şey bulunmuş mu anarşistlerin bu uyuşturucu madde. Bayram Mamadov'la Kiyas İbrahimov ya mayıs ayında gerçekleştirmişler. Adı, evet. Kiyas da olabilir. Mayıs ayında gerçekleştirmişler bu evli eylemi. Ama şimdi dava sürecindeki önemli gelişmelerden bahseden bir makale vardı yanlış hatırlamıyorsam sizin elinizde. Evet ve işte orada şeydi. Ee, evlerinde nedense hepsinin bütün bu muhaliflerin evlerinde şey çıkıyor. Uyuşturucu mu? Evet. Nereden bildin? Muhalifler işte. Hmm. Yani ne çıkabilir ki? O eski bir Sovyet taktiğiydi. Hatta ta Stalin dönemine kadar geri gidebilir ve böylece Sovyet bürokrasisinin yaptığı bir şeydi. Herkesin evinden uyuşturucu çıkar, onlar da ömürlerini kamplarda, gulaglarda şurada burada tamamlarlardı Bir anda o zaman mı çıkar? Yani Türkiye'deki Lice'de olan durum gibi mi? Yani hektarlarca alanı dikerler, yüzlerce alan böyle tarlalar içerisinde tarlalar içerisinde uyuşturucu ekilir ama bir operasyonla beraber bulunur bunlar. Hiç daha önceden evet. ortaya çıkmaz, değil mi? Katya. İşin belki de sırrı budur belki. Evet sırrı Ey sırrı ee, <gülüyor> Yani şöyle bir durum var Aslında ee, Çok açık oynanıyor Bütün oyunlar ve insanın e, Yani Hakikaten şey seyredesi Geliyor her şeyi bırakıp Survivor filan gibi şeyleri seyredip Lanet olsun demesi gerekiyor ee, içinden geliyor Ama mücadelede Devam ediyor çok önemli bir Şeyden hemen bahsedelim Amerika Birleşik Devletleri'nden taze ve önemli bir haber geldi bir mücadele haberi ülkenin önde gelen Amerika'nın dünyanın en güçlü ve zengin ülkesinin önde gelen bilim grupları kongreye meclise bir ultim, ultimatum demek çok yanlış olur tabi yanlış söyledim hemen düzeltiyorum bir uyarı göndermişler derhal iklim için tedbir almazsanız hapı e, yutuyoruz demişler. Yani insan e, kaynaklı iklim değişikliği gerçektir. Etkileri şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde hissediliyor. Onlar tabii yalnız kendi ülkeleri için konuşuyorlar. Ve sadece e, önemli bir e, sera gazı yani Kömür, petrol ve doğalgaz gibi şeylerin yakılmasından doğan seragaz etkileri, emisyonları, salımları sınırlanmazsa ciddi şekilde en büyük riskler gerçekleşecek deniyor. Bunu söyleyen 31 ayrı grup var. Amerikan Meteoroloji Derneği, Amerikan Biyologlar, Bitki Biyologları Derneği. Ve çok önemli adını sık sık tekrarladığımız American Association for the Advancement of Science diye AAAS diye bir grup var. Onlar yani bilimin ilerlemesi derneği milyonlarca Amerika Birleşik Devletleri'nde kaç milyon bilim insanı var bilmiyorum ama milyonlarca bilimciyi ilgilendiren bir şey Associated Press'e göre Böyle bir açık mektup yazmışlar. Aşırı hava olayları, deniz seviyeleri yükselmeleri, bölgesel su kıtlığı, sıcak dalgaları, büyük yangınlar, orman yangınları ve biyolojik sistemlerin yıkımı olur demişler. Artıyor ve önümüzdeki on, birkaç on yıl içinde çok daha artacak ve adaptasyon zorunlu yoksa insan sağlığı güvenliği, gıda güvenliği, su bulunabilmesi ve ulusal güvenlik başka şeylerin yanı sıra büyük tehlikede ve hemen tedbir alın demişler. Bakalım alacaklar mı? Doktor Robin Chazdon konuşmuş. Tropik Biyoloji ve Muhafazası Derneği'nin yöneticisi. Yapabileceğimizin azamisini hemen yapmak zorundayız. Bilimsel bilgi bunu gerektiriyor ve toplumu artık e, seferber etmemiz gerekir demiş. Yani evet. Türkiye... De bunlar hiç konuşulmuyor. Ama politikacıların sorumluluğudur. Bizi buna, hmm. bu yönde e, harekete geçirmeleri seferberlikte demiş. Ne diyorsun? İlginçmiş. Önemli çok. Evet. Yani. Ama e, Türkiye bambaşka işlerin içinde. Amerika'da da tabii problemler var. Fakat ben e, bir de Amerika'da çok önemli bir şey daha oldu. Fordham Üniversitesi e, hukuk profesörlerinden Zephyr Teachout ilk defa New York'ta ön seçimleri kazanmış. Kendisi Bernie Sanders'ın destekçisi. Ve büyük sermayeye karşı en büyük gücümüz halk gücüdür. Halkın topluluğu şeydir diye çok ilginç bir şey. Wall Street'e cephe alıyor. Bakalım nasıl gidecek bu mücadelede ama seçilmiş. Evet. Ve Susan Sarandon'dan oyuncu, Josh Fox'tan film yöneticisi, bir belgesel yöneticisi ve önemli gazetecilerden John Nichols'dan Nation Dergisi'nden Katrina Empen'den, Hoyle'dan da tebrikler gelmiş. Baya ilginç bir gelişme de bu. İki tane olumlu gelişme söyledim. Ondan sonrası o kadar iyi mi bilmiyorum. İsterseniz ben Türkiye'ye geri dönebilirim. Bir komplo. Komplo. Evet, Komplodan bir bahsetmek bu. istiyorum ama çok önemli bir evet. komplo açığa çıkarıldı. Media Lens diye e, bağımsız medyacılığın e, şey üzerinde çalıştığımız e, yani aboneliğimiz de olan önemli bir kuruluş ortaya koydu ki işin içinde BBC'nin de bulunduğu maalesef bağımsız şey Britanya'nın bağımsız kamu şey bağımsız olmak şeyinde yazıyor anayasasında yazıyor bağımsız olmak. Öyle bir devlet zorunda. kanalı bağımsız olabiliyor mu? İddiası ee, iddiası öyle ama İlk pek anladım. öyle değilmiş galiba. BBC de şeye cephe aldılar şimdi tamamen. Corbyn'e. Corbyn'e evet. İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'e ve tarafsız BBC News'da şimdi onun başkanı Murdoch grubunu eski yönetici editörlerinden James Harding BBC'ye geçmiş tabi o zaman öyle oluyor işler ve şunu yazıyorlar Jamie Corbin'in performansı çok aylardır kötü gidiyor kayıtlar artık şeyi de attı gölge bakanlarından Hillary Benni de attı gecenin bir yarısında artık yeterince bir boykot zamanı geldi anlaşılıyor filan diye yorumlar yapıyor nasıl BBC o da ilginçmiş ve aylardır böyle nihayet artık milletvekillerinin terk etmesi için yol açıldı filan dedikleri bir de hatta şey yazmışlar. Daha Joe Cox yeni öldürüldü ve vahşi bir şekilde hem kurşunlanarak hem bıçaklanarak halkın gözü önünde sokak ortasında. Şimdi şöyle yazılar çıkıyor. Labour must kill vampire ceza diye bak fotoğraf da bu. Tabutta, Tabutta evet, vampir. vampir diye gösteriyorlar, vampiri öldürmek zorunda işçi partisi diye bayağı uh. başlıklar atılıyor. Bu BBC'de değil. Burada Kenner... nerede nerede atılmış bir başlık peki? Ee, şimdi bakacağım. Yani tarafsızlıksa ya BBC'nin durumu pek biraz Transilvanya tarafını tutar gibi olmuş. Evet. Yok bu BBC değil ama e, şey önemli bir internet gazetesinde almış. Okunan bir şeydi yani. Şimdi bulurum onu. Hodges diye bir adam. Evet. Mail on Sunday. Sevineceksin. Ee, daily Mail. Daily Aslında. Mail mi? Evet. Favori. T24'ün favorisi. Sözcüğün de favorisi. <gülüyor> Cumhuriyetin de favorisi aynı zamanda. Daily Mail'den Dan Hodges yazmış. Photoshop'lu bir fotoğrafta vampir olarak tabutta görünüyor. Bu tip haberler neden Türkiye'de pek fazla gündem olmuyor biliyor musunuz? Benim teorim daha doğrusu ne olduğunu biliyor musunuz? Genellikle bunları çevirebilecek olan potansiyel sahip şeyler olmadığı için, bu biraz önce zikrettiğim gazetelerde editörler olmadığı için ya da vakit kaybetmek istemedikleri için Sputnik News'in çevirmesini bekliyorlar. Sputnik News bunu haberi Türkçe'ye çevirirse onlar da oradan haberi yapabiliyorlar. Sputnik News aslında Türkiye'nin bu muhalif olarak nitelendirilen şeyinin de bir çeşit gündemini belirleyen bir kanal oluyor. Eğer onlar çevirirse buradan ...onları rica edelim Sputnik Nemes editörlerine... ...çevirin ki biz de anlayalım neler olup bittiğini... ...İngiltere İşçi Partisi'ne dair... Evet yalnız bu şimdi komplo faslına geçiyorum işte... ...şeye sormuşlar... ...bu ne biçim başlık diye e, sormuşlar... ...yazarına bu şeyin... ...Dan Melon Sandey yazarına... ...e valla ben atmıyorum... ...şeyleri demiş... Neler efendim? Manşetleri. Manşetleri. Ben, evet o editörün işi... ...onun üzerine sıkıştırmışlar yalnız... Peki onaylıyor musun sen bu o, manşeti? Hadi sen yazmadın ben demişler. Değilim. Onaylıyor musun diye sormuş internet üzerinden. Ee, yoksa senin yorumun mu diye buna cevap vermemiş. Ama şimdi geliyorum asıl parçasına işin. Canary diye e, muhalif bir e, internet sitesi var. İlginç Kanarya'nın sesi oluyor. Oo. Fenerbahçe Lobisi. Fenerbahçe Lobisi. İşçi Partisi'nin sol kanadını destekliyorlar. O zaman hiç alakası yoktur. Ee, oradan baktım. Çok ilginç bir şey açığa çıkartmışlar durumda. Ee, ve Blair'in, Tony yani Blair'in büyük ölçüde sermayeden destek alarak yeni işçi partisini yeniden ele geçirme projesinin bir parçası. Neden? Neden? Nereden anlıyoruz? Nereden? Çünkü Tony Blair'in baş şeyi olan e, Alastair Campbell, baş danışmanı, bütün PR işlerini yürüten adamın sahibi olduğu, içinde bulunduğu şirket yönetiyormuş bu yeni, hmm. işçi partisindeki yeni isyanı. Bunlar aşağı çıkmış. E, Portland diye bir şirkette ve e, yani çok ilginç bir şey aslında. Guardian'da da Hatta Guardian'da işin içine katılmıştı. Guardian onu. mi? Evet maalesef Bu şaşırtıcıymış gerçekten ee, Şaka bir yana? Yok yok Guardian'da da Heather Sue Stewart'ın e, Hiç bunlardan Bahsedilmeyen e, Politik editörü yani ki Serbe köşeden de değil doğrudan Guardian Evet Guardian elemanı hem de edisörü ve ters soruları da hiç cevaplamıyor. Yani mesela bu Portland.com şirketiyle ne ilgisi var bu, bu yazıların, bu şirketin diyen deyin, yazarların deyince e, hiç cevap verilmemiş. Yalnız şöyle bir şey var. Cameron'da dünyanın en dürüst olan şeyini yapmamış mecliste. Artık senin çekilme zamanın geldi bir adam şeklinde bir konuşmayla bitiriyor yüzüne karşı Corby'nin nedense Corby'ne kaldı bütün ya Cameron'ın aylarca sürdürdüğü çıkalım kampanyası çıkmayalım. çıkmayalım. Hayır. Çıkalım diye başlattı. Yani başlatan Cameron ama ondan sonra çıkmayalımcı oldu. Niye Boris karşısında Boris neydi isim, evet. şu ismi? Boris. Johnson. Boris Johnson geçti diye mi? Evet. dün de bundan bahsediyorduk yani. Evet. Yani şimdi çocukluk rekabeti. Fakat şuradaki e, bayağılığa dikkat çekmek istiyorum. Buyurun efendim. Cevap verecek zamanı kalmamış oluyor mecliste. Yani cevap veremiyor Corbin. şey oturum o, kapanıyor. Anladım. Şey, Oturumun kapandığı an söylüyor. Yapı Çekil artık adam diye. Evet usul gereği. Oradan yani şey böyle, yok mu? Böyle, böyle numaralar. Türkiye'deki gibi bir saniye hop hop diye böyle şey yapmak gibi durumlar söz konusu olmuyor mu? Sonradan pardon. cevap vermiş Korbin de nereye çekiliyorum? Bütün gençlik %75'i tarihinde gördüğü Blair'de dahil en büyük oyu e, alarak seçildim ben. Sen ne diyorsun diyorlar ama çok ağır taarruz yani BBC sen düşünsene şimdi TRT'si ve, ve bütün partileri e, karşısına alan biri olsan kolay değil durumun ama e, tabii önemli gazeteciler de e, var. N Nafiz Ahmet mesela, araştırmacı, gazeteci gayet şey elitist bir Blair'ci çetenin o, işçi partisini ellerinden kaçırdıktan sonra yeniden ele geçirmesinin planlarını ayrıntılı olarak yazıyorlar. Baya e, ciddi bir gelişme var. Yeniden paralar alıyorlar. PR şirketi bu Portland Communications şirketin adı. 2001'de Blair'in en önemli danışmanlarından biri tarafından kurulmuş ve ortak şirketin içinde kimler var? Onu da söyleyeyim hemen. Bu Senin bir alakan var mı Selahattin'in Portland Pink. Communications'da bir Portland. parası sa Amerika mı? Yok İngiliz. İngiliz, Portland. Britanya, Portland. Yok e tabi değiliz. Dünya Ekonomik Forumu zaten... Davos'u, ile Davos ilişkileri İngiltere varmış. İngiltere bizim için bitmiştir. Avrupa Birliği ile varmış ve Britanya hükümetiyle, Birleşik Krallık hükümetiyle de ortaklığı var. Yani şeyi var. Müşterileri arasında başka Barclays Bankası. Barclays. Barclays. Bu... En büyük bankalarından biri hı hı. dünyanın. Not vericilerden değildi değil mi? Yok. Yok. Banka, banka, banka. Barclays ve Nesle. Nesle mi? Evet. Hmm. Su ve diğer Bir de Morrison's diye çok önemli bir büyük şirket bu. Onlar ne diyecekmiş biliyor İşte mi? bunların tam bilmiyorum onu fakat sonuçta Canary'den Hı. aldığım bu bilgilerle hareket ediyorum. Ispanak satar bir firmaya benzemiyor. Morrison Referandumun hemen arkasından bir de şeyler de ele geçirilmiş bir takım sızdırma, e-mail'ler. E e-mail'ler. E evet. Yani e, Jamie Corbyn'i referandumdan 24, sonra 24 saat içinde devirme planları yürürlükte falan diye konuşuyorlar. Anladım Nasıl? Efendim. İlginçmiş Komplo. gerçekten. Türkiye'deki komplolar kadar böyle şey olmasa da Üstü kapalı bir şekilde olması da açık açık konuşulması hiç değilse insanı mutlu ediyor. Müsaadenizle ben Türkiye'ye dönmek istiyorum. Evet. Komplo bitti. Komplo bitti. Komplo nasıl bitti? Yani Türkiye için konuşuyorsak <gülüyor> komplo falan bitmedi. Biliyorsunuz e, Cumhurbaşkanlığına da girmişlerdir. Belki hala vardır. E, paralel yapının e, devlet paralel devlet yapılanması üyelerinin Cumhurbaşkanlığına girmiş olabileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı... ...aynı zamanda Mavi Marmara e, saldırısıyla da alakalı yapılan bu i̇srail türkiye değişik barış politikası daha doğrusu ilişkilerin düzelmesi politikasıyla alakalı olarak son bir açıklamada bulunmuştu. Türkiye'den böyle bir insani yardım götürmek için günün başbakanına mı sordunuz? Biz zaten yardımı yaptık yapıyoruz. Bunları da yaparken gövde gösterisi olsun diye mi yapıyoruz şeklinde edebi adabı içinde yapıyoruz sözleriyle. İnsan Hakları İHH daha doğrusu derneğine yüklenmişti. Cevap da aynı şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmiş ama sene biraz geriden geliyor 2014 senesinden geliyor Ufak bir ses kaydı var T24'te yayınlanmış Çok kısa bir ses kaydı müsaadenizle dinletmek istiyorum Olur Bu yardım teşkilatına kini var Pensilvanya'nın da aynı sebeple Bu kurulu çekini var Ne diyordu Otoriteden izin Almalılardı Otorite kim Güneydeki sevdikleri mi Yoksa biz mi eğer otorite Türkiye'de bitsek biz zaten izni verdik. Ama bunlara göre İsrail. Evet dün dündü bugün bugündür. 2014 ya dün dediniz tarihte yani bundan 2 sene önce falan. Yani dün de çok dün değil. <gülüyor> Evet dün de çok dün yani, değil. 90'ları karşılaştırıyoruz, 70'leri karşılaştırıyoruz, 60'ları Cumhuriyet döneminde karşılaştırıyoruz. Da iki sene öncenin yapılmış açıklaması. Mesela dün dündür, bugün bugündür dediğimiz zaman aslında bugün bugündür de yarın yarındır da olacak mı? Mesela yarın daha farklı bir şekilde konu Her konuşmayacak olacak. mı? Konuşacak Her mi? zaman değişecek. O zaman hiç kesin konuşmayalım. Evet kesin konuşmamak lazım. Fakat evet. ben sana bir şey söyleyeyim. Erdoğan bütün bu muhtarların birileriyle toplantı yapmıştı. Sayısız toplantı, her gün yaptığı toplantılardan birinde konuşmalarda şeyi de söylüyor. E, bu gazze meselesine filan bunları değiştirirken bir de önemli e, şey girişimi var onun e, İsrail'le ambargoyu da e, ya yani öbür tazminatsa tazminat diyor işte bu tazminatın Hı -hı. parası mı olur diyor. Yani hesabı mı olur diye kızmış İHHA'ya. Öbür kararlarda her şey güzel oldu diyor. E, fakat e, İsrail'le malum gemi saldırısından sonra sorunlu olan ilişkilerimizi düzeltmede önemli adımlar attık diyor. filan kazan kazan esasına dayalı win, adımlar. Win win en sevdiğim. Win win. E, fakat bir kazan kazan oldu zaman birileri... Win mı? mi? One minute mi? One minute. E, şöyle one bir şey yani win-win dediğiniz şeyde de aslında birilerini kaybetmesi gerekmiyor mu? Yani sonuçta Aynen. ikili bir ilişkiden bahsetmiyor. Win-win de ama win-win evet. oluyor. Win-win-win olmuyor ki. İki taraflı olmuyor. İki Mesela Gazeliler kazandı mı bu noktada? Kazandı ya da Gazelilerin ka işte. kazandığı şey ne tam olarak? Bayramda yani gidecek ayakkabılar mı? Bak görüşmeler dedik ki tazminat. Görüşmeler yapıldı. 20 milyon dolar 10 şehidimiz için tazminat belirlendi. Siz daha fazlasına layıksınız diyorlar. Kanın rakamı olur mu? Böyle bir tazminata karar verilmiş. Alır veya almaz. Biz burada uluslararası bazda bir adım atıyoruz. Günün başbakanına mı sordunuz vesaire. Biz zaten yardımı yaptık yapıyoruz diyor. Şimdi e, burada iki şeyi dışarıda bırakmış. Çok önemli iki eksiği var. Bir tanesi doğalgazın oradan gelecek olan bu neydi adı? Leviathan. Leviathan'ın Leviathan şeye geçmesi. Gazelleri. Suriye ye. yani Türkiye üzerinden işte Avrupa'ya gideceğim evet, Avrupa bu ama bunu yapan bundan hiç bahsetmiyor şey. Yapan şirketlerden mi? Ne gaz, şirketlerden? Gaz, gaz anlaşması evet, evet. Mi? Bu gaz buzun Filistinlere ait olduğundan bahsetmiyor. Ha, çok daha evet, önemlisi anladım. var. Anladım. Çok daha önemlisi var. Bu şeyden hiç bahsetmemiş konuşmasında en önemli konudan. Nedir efendim? Abluka. Abluka mı? Abluka'nın kaldırılması. E beraber zaten kaldırılmış olmuyor mu? E i̇şte onu söylemiyor. Söylemiyor mu? Onu söyleyememiş artık. Ya evet. Yani temel olarak benim düşündüğüm sorulardan bir tanesi de şu. şu. Yani bu hafta içerisinde hem Rusya ile hem İsrail ile ilişkilerin düzelmesinin ardından gelen bir soruydu bu benim aklıma. Bu iki ülkeyle de olaylar düzelmeye başladıktan sonra şimdi Mısır'da aynı şekilde ilişkileri düzeltelim şeklinde bazı adımlar atabileceğini söylüyor. Koşullu olarak ortada dönen pazarlıkların olduğundan bahsediliyor. Zaten Doğu Perinçek aracılığıyla Kürtlere karşı düşmanlık konusunda Esad'la da birleşiklik sağlanabileceğine dair mesajlar gelmişti geçtiğimiz haftalarda. Yani bu ülkelerle beraber ilişkilerin yumuşaması ya da doğal bir haline girmesi konusunda girdikten sonra dünya daha yaşanılabilir, daha mutlu, daha müreffeh bir yer haline geldiği zaman suçlu kim olarak gösterilecek? Oyunu bozan ya da dünyadaki bu mutluluğu ortadan kaldıran kim olarak gösterilecek? tek bir ülke ilişkilerin dış politikasını değiştirmeye karar veriyor. Diğerleri sabit olarak oldukları yerdeler değil mi? İsrail'in herhangi bir şeyi var mı? Reddediş var mı? Ya da Rusya'nın aynı şekilde herhangi bir şey. Ben bu sorunun mu? cevabını hemen veriyorum. Fazla uzatmayalım. PKK suçlu. Evet. anladım. Paralel yapıya da biraz katın istiyorsanız. Evet. Peki. Biraz da ondan İki. koyalım mı torbaya? Evet. Bir, Başka ne verim abime? Dört dörtte üç PKK, dörtte bir paralel yapı. Paralel. Anladım. Peki, peki. Yani Ben de bir soru soracağım. Lütfen. Haftanın şimdi, son sorusu. Evet haftanın son sorusu Brexit oldu şimdi evet, malum bu. çıktılar Britanya çıktı iki senede işte gideriz gitme İspana hikayeleri var. Dört milyon kişi de e, oy toplamış dilekçe e, ikinci bir referandum için. E, şimdi. E, <gülüyor> Ya o 4 milyon kişi bir fiil bu şekilde çalışmalara katılsaydı yani İngiltere'de yapılmış olan bu Avrupa Birliği'nden ayrılmayalım çalışmalarına canla başla katılsaydı zaten bunlar gerek kalmayacaktı değil mi? Ama soru şu yani o zaman şimdi 4 milyon kişi yapmış da <gülüyor> çok güzel. Korbin de bunun üzerine eleştiriyor o daire. halk halkı Ayrıca İngiliz İşçi Partisi'nin seçmenlerinin dörtte üçüne yakını e, kalalım, kalalım demiş. Evet. Yani bu Corbyn ben işimi e, bu kadar yapabildim ancak diyor haklı olarak. Ama asıl bu dört milyon insana şeyi sormak istiyorum. Bunu gelin e, bu halkı lağvedelim ve yeni bir halk seçelim. O, bunu kim söylemiştir? Kan, bunu kim söylemiştir? Gelin bu halkı lağvedelim ve yeni bir halk seçelim. Böyle kraliçe diyesim var. <gülüyor> <gülüyor> kraliçe diyesim var ama değil. Ee, bunu söyleyen Bertol Brecht değil mi? Şimdi geldi aklıma. Evet. Evet, evet bildin. Buna ancak Brecht'ten bir cevap verebiliriz. Yani biraz geçmiş olsun <gülüyor> Fransızlar da biraz dalga geçiyorlar galiba İngilizlerle. Kendi kraliçesinin kafasını kesemeyen bir ulusla zaten masaya oturmamız beklenemez deniliyor. <gülüyor> ama şey yani... Saldırgan bir üslupe söylüyorlar ama galiba. Yani bu şey demek diyor, George Monbiot bir yazı yazmış. Özüne indirgendiği zaman insanlara e biz sizin demokratik hakkınızı, seçme hakkınızı reddediyoruz diye <gülüyor> bir şey demek diyor. Böyle bir ihtimal yok. yok Fransızlar Bitmiş. muhtemelen böyle bir şeyde kabul edebilecek kadar e İngilizceyi sevmiyorlar. Evet. Frankly. Peki bitirelim artık. Evet. E Bitirken bir bah daha çalabiliriz ee, beş numaralı suite prelude onun e, prelude bölümünü çalarak e, bitirebiliriz hepinize günaydın günaydın günaydın